Dilleriyle Allah'a tevhid edilen devletine yetişen, gönülleriyle Allah'ın varlığını ve bildiğin ile lütfüne yetişen, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, hücasına rağip, cemaline aşık, madred-i ilahiyeye nağir, Ya eyyühellezine ağrın hitâbiyle idâb-ı kerâm-ı damâlib, olan mümkün aşkı aşıkı verir. İki cihan serörü İncici'nin peygamberi Muhammed Aleykissalatü Vesselam'a bir hadis içerisinde küm hüküm vâin ve küm hüküm mes'ûlün anlayetihi. Hepiniz çobansınız, her çoban kendi sürüsünden meşgul duruyor. Bu ayeti kendiyle okumuş olduğum ayette bu hadis-i şerif mütabakat asrıdın. Ayetin de manası denizlerden bir katre şehristen bir zerre almak üzere ey müminler nefislerinizi ve ehillerinizi, yani ehillere nurat, hane efradınız, ailenizi evladınız, ihailinizi napakaları üzerinde de vacip olan kişilerin isim ehlinizdir onlar onları ve cehennem ateşinden koruyunuz diyor okulun ayet gireymeden demek ki bir kimsenin, bir müminin üç vazifesi var. Bir vazifesi kendi dediği çirkin şey görmek. Yani Allah'ın <gülüyor> kitabına ferdi olarak sarılmak, Allah'ın emirlerini başına sert etmek, nihillerinden kaçınmak ve Allah'a inanmak ve inanmaya dair gelen umdeler mateleri hisâle ikrar kalibre taşı. Ondan sonra ikinci vazifesi tembih efrad-ı ailesine karşı olan vazifeleri dini hususta bu. Çünkü Üçüncüsü halka karşı, ehlime ve halka karşı, üçüncüsü Cenab-ı Hakk'a olan vazayifi, vazifesi. Üst bölüm oluyor. Birincisi şahsına, ikincisi Cemkin'de üçüncüsü karşı olan vazifelerin. O kadar şumurlu bir ayet ki bu okuduğum ayeti kerime, يَا اِبْرِزِنَا اَمِنُوا اَنْفِسْكُونَ اَنْفِسْكُونَ اَنْكُونَ اَنْكُونَ اَرَبْ nefsinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyoruz. O cehennem ki مَلَائِكَتُمْ بِلَازُونَ شِدَادِ مِلَا يَاسُنَ اللّٰهَ مَعَلٰهُ Yani, o cehennemde bir takım glas ve şiddat, şiddetli ve galiz, korkunç yüzlü, azaba müekke ve vardır ki, bunlar katiyen Allah'a isyan etmezler. Allah'tan ne emir alırlarsa onların yerine getirirler. Bunlara teslim olursun diyor. Bu melaikeye. Burada bir incelik var gene. Amal-i saliha, icra etmek için helal lokma yemek lazımdır evvela. Helal lokma bir adam yemezse amal-i saliha, icra edemez. Kulü min tayyibatit ve amelü salihah. Kur'an-ı Kerim'de tayyibat yiyecek. yiyecek ki amal-i salihah icra etsin. Zaten haram yiğitle namaz kılarsa, ibadet ederse zaten ibad namazının ve ibadetin lezzetini duymaz. Zevk almaz ibadetinde. İbadeti angari gibi yapar. Aman şunu atayım üzerimden kılınsın, şu bitsin, şu et, baksın. Eğer, İbadet yerse, tahir yerse, temiz yerse, helalından yerse yani, o vakit ibadetten lezzet alır, evet. ibadetten çıkmak istemez. <gülüyor> Zahirde haramla kılman ibadetdeki can sıkıntısı, ibadetten kurtulma sevdası, ibadeti angari gibi görmenin sebebi, illeti zannedersin ki o ferd içindir. Hayır! Melekler onun yüzüne vururlar maneviyatta. huzurlar kadar yani. Onun için emirde yapılacak iş helal lokma ile başlanacak. Helal lokma olmayınca ibadetin zevki olamaz. Alın teri. Bilek kuvveti, vicdanın hamiyeti helalınla. Helalınla kazanacaksın ve Allah'ın helal kıldığı şeyleri yiyeceksin. Birçok insanlar insan var ki helalından kazanıyor. Helalından kazandığı alın terini götürüp içkiye, fışkıya veriyor yani. Kötü kötü yerlere veriyor ki ne yapıyor? Kendi çalıştığı saygareti cehennemi satılmaktadır almaktadır. Ateşi satın yani. Onun için müminlere layık olan Allah'ın emirlerine yapışmalı, nehirlerinden kaçınmalıdır. Ve Allah'ın emirlerini seve seve yapmalıdır. alından kazandığın rızkını böyle götürüp Cehennem ateşi almaya kalma. cennetin derecesine satın al. Cenab-ı Allah diyor şimdilik yâ ku nara. Evvela nefsinizi ateşten koruyoruz. Nedir? Sen Allah'a yönel. Kulluk vazifelerini yap. Efendim benim kalbim temiz, vücudum temiz. Sen benim bakma böyle olduğuma, öyle kalb namaz kalbi temizdir, namaz kollarının kalbi çımut çarstırır diye düşürenler, bunlar Allah'ın hasmidirler. Yani Allah'ın düşmanıdırlar, böyle konuşanlar. İnsanlara düşen zayip, ibadet ve zahatta <gülüyor> muhatabından kendisini düğüm görmektir, yüce görmek değildir, bir şey görmek değildir. Her kim ki muhatabından kendisini yüce gördü, o kimse şeytan oldu. Onun için, yapıyorsan bir suç falan böyle kendi kendini teselli etmeye kalkma, o namaz kılıyor, onun kalbi çarşılırmaya kalkma. Ya Rabbi bando namaz kıldım da benim kanım gibi çarşı olmasın de. Temiz bir namaz kıl. Temiz bir ibadette bulun. Temiz bir kullukta bulun yani. Şunun geçiyor bakarsın. Ey iman edenler. <gülüyor> bakın Allah'a hitabına bakın dikkatli olun. Müslümanlar bu hitap bize. Nikoya yan koya değil. Kulel kafirun olsa nikoya yan koya. Avramalı şey garabet ama bak dikkatliyorum. Ya <gülüyor> eyuhellezine amenu. Bunu söyleyen ben değilim. Alimler de değil. Resulullah da değil. Allah söylüyor. Yerin gün sahibi maliki olan Allah, Habibi Muhammed ağzıyla, Fethi Sadif Muhammediye ile birbirini getiriyor Cenab-ı Ve Hz. Muhammed Aleyhi Salatu Vesselam'ın ağzından kendisi konuşuyor. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler, sana bana söylüyor yani. Ku koru, hikayet, enfüsgün nefislerimizi, nereden? ve ne ehlilerinizi nara cehennem şimdi haram yedirirsen çocuğuna oradan olacağı o çocuk asi olacaktır. Muhakkak surette haram yiyen kimsenin çocuğu asi. olur. <gülüyor> Meyhem ki Leyli Kadir'de dünyaya gelen yahut Allah sevgilisi bir veliyullahın nazarına o oraya. Çünkü ehlullah bir nazarda had kimya eder, yani toprağa kimya eder bir nazarla, bir veliyullahın nazarına oraya yahut bir vakti i ebrekete yani mübarek bir vakitte dünyaya gelen veyahut mübarek bir vakitte rahmine düşer. Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği, taştığı günler vardır. Allah'ın öyle günleri vardır ki, öyle geceleri vardır ki rahmet ilahi taşar, taşar, ve Allah kullarından affetmeye kul arar yani böyle. Yok mu der bana bir günah, günahı var, affedeyim Cenab-ı Allah. He benim bir kulun günaha ne kadar günah olsun. Allah rahmetinin dairesi olmaz. Ümidi kesme haddiye kadir مخاطebe der. Ümit kesen ümit kesen şeytan bile ümit kesiyor Allah'ın rahmetinden. Hatta âlâ cemaat sıfatına takıldım mı şeytan bile oynarmış yani. Rabbim beni de affeder diye. İblis. Onun için Hatiyen doğru değildir Allah'ın rahmetine mümkisime. Daima Allah'ın rahmetini ümit edeceksin fakat azabından korkacaksın. Cennete ilk girecek benim diye hatırına getireceksin. cehennemden en son çıkacak olan gene benim diyeceksin hatırına getireceksin. Böyle. Senin anlayacağın yani. Acaba anlatabildin mi? Ben ve hafı baraca hakkın azı kışkı arttı. Celalden korkacaksın, cemalini ümit edeceksin. O halde olacaksın. Bu hitap sana ve bana yâ iblisine âmin o hitabı. Allah Resulü'nün dilinden Allah konuşmuş ve ona varis olan velilerin dilinden hatta Allah konuşmuş. Senin yoku emdüşküm ahbiküm nara, nefsinî ve ehlinî ne arzahinden azap. <gülüyor> Birincisi, bir, birkaç yönleri var bunun. Birkaç yönünü söyleyeceğim. Allah eceldir aman verirse. Şimdi bir daha helal dokmayla belindeki tovunu. Hazırlayacaksın. Evet. Medve-i hayat olan, yani tohumu, benimdeki tohumu helal lokmayla hazırlayacaksın. Evlenmişlere söylüyorum. Evlenilere ayrı, bu ayetten sisse var. İki, bir tarla alacağı vakitte tarlanın sulak olması, yerimli olması ve temiz bir yerde olmasını istiyorsun. Bataklı, felküklü bir yerde bir tarla istemez kimse bizi senin zürriyetin ebediyen kıyamet gününe kadar oradan zuhur edeceği için sütü, sümü temiz iyi bir ailenin iffetli ve ırzlı diller bir kızını alacaksın. Mekarlara söylüyorum evvela. Kadın senden genç, senden güzel, senden iffetli olacak. Para kutsalatına sen bundan zengin olacaksın. Senin Nisebin kadından daha yüce olacak. Geçimlerin şartları bunlar yani. Fakir olursan, zemin kadını alırsan sana hakaret eder, geçim olmaz. Anlayın şartlar bak, bir de sayıyorum size gençler, size ediyorum. Evlilere ayrı, bunlar da aynı ayetten mana vereceksiniz Allah'a. Bir, alacağın tarlayı iyi tarla seçeceksin bir Böyle la gördüğün zıpçık almayacaksın iffetsiz, ırıssız, hayasız densiz, donsuz, dinsiz kadın almayacaksın. Çünkü tarlan senin o. Kıyamet gününe kadar zürriyetin oradan gelecek. Neden biliyor musun? Oradan gelecek olan zürriyetinden biri sapık çıkarsa eğer, sen ahirete gitsen, onun dünya yüzünde ruhun senin görür onun havali harekatını, azabını sen çekersin ahirettesi o arada. Hani biliyorsun ya, ufak bir haram dahi yese çocuk te tezahür eder. Bunlar evvel derslerine de ben size söylemiştim, hangi de bugün söyleyelim. Şeyh vefa Hazretleri var bu vefada. Şeyh vefa Hazretleri. Hani vefa bozası var ya, oradan biliriz biz. Şeyh bilmeyi de bozadan biliriz. Onun türbesi yakında Fatih'in şehrelerinin, İstanbul'da dinde bulmuş, Zat-ı Muhterem. Fatih Zamanı'nın aşağıya idinde. Fatih'in namazını kıldıran Zat. Onun bir çocuğu dünyaya gelmiş, o vakit kırbayran, evlere su dağıtırlarmış, sakalar. Böyle su teşkilatı yokmuş, kırbayranın, deli Kırbay şey derler, efendim, tabaklarla içten su doldururlar ve su dağıtırlar halkı, evet, evlere yani parayranı taşıyorlar. Şeyin çocuğu dünyaya gelmiş ve şalkı yaşına varmış, eline bir çivi aldı, şaka çıkmış, giden sakarın kırbasının deliyor böyle, su fışkırdı mı ağzını tutuyor orada. Tabi şeyhin çocuğunu şeye şikayet etmek demek insanın çocuğunu şikayet, efendisi şikayettir, babayı şikayettir yani. Çünkü çocuk babanın sırrıdır. Senin sırrın çocukta zuhura gelir. Elveret, silman evi sırrı evi. Senin dalındır ve senin sırrındır. Hep misallerini verir, zaman aklımız dardır. Geçiyoruz. Bir gün, beş gün, on gün falan, herkes utanıyorlar söylediğim bir şey şikayet etmeye çocuğunu. En son da birisi demiş ya şey çocuğu, şey çocuğu. Haber verelim ya terbiyesini versin, terbiyesini. Bu ne bu yaptığımız çekimizdeki ne Gitmiş burada. En kötüsü artık şey. Dedi efendim mahkumdan şikayetimiz var dedi. Hayır olmaz dedi. çocuğunuz sokağa çıkıp oynadığından beri sokakta elinde bir şey var, çivi. Dikkat buyurun. Kıpalarımızı deliyor. Ve şıkkıdan suya ağzını dedi. Ne vakit denlerim? Şu, şu kadar. Kimin kırmasını deldiyse gelsin buraya hakkını alsın benden derim. Şey, dikkat buyurun. Öyle çaldın, ganiye gelin. Tövbe ya Rabbi olmaz. Hakkını götürüp yerine vereceksin. Kime vurdunsa gideceğin diyeceğim. Arkadaş ben sana fazla vurmuştum. İstersen boynumu uzatıyorum. Vur bana diyeceksin. Kim malını aldınsa ben senin malını almıştım. Hakkını bana hayal et. Çalışamıyorum, veremiyorum, yok bende. Elime geçerse veririm bu şekilde. Böyle kapalı hak helalde yok mesela. Hakkır bana helal. Et, yürültüyle olmaz. Söyleyeceksin. ismiyle söyleyeceksin. Ben senin aleyhinde konuşmuş idim senin gıyabında. Hakkır bana helal. Et. Ya sen benim ben senin malını almış idim. Veremedim, veremiyorum, param yok benim. Karayım ben. Ya bana hakimin Ya o elime geçtiği ben sana bunu ödeyeyim. Bu şekilde söyleyeceksin. Mümin kardeşinle merhametleri, elbette ki Muhammedi'dir, Resulullah'a bağlısınız, aynı dalın mallarısınız, helal elbette onu affetmek de mükelleftir yani. Mümin kardeşindeki intikam beslemek, kim tutmak veren bir işler olmaz. Müslümanlıkta. Topladı şeyleri sakaların, hepsinin parasını verdi Hazreti şey Ve karısını çağırdı, Bacı Sultanı, Valide Sultanı. Gel bakayım buraya, bu çocuğu nereden aldın? Aman efendim başa da ağlamaya kadın. Buna nasıl bana bu sözü söylüyorsun? Peki ne gibi suçlarım var? Söyle bakayım. Parla meselesi. Her kadından olan çocuk sana idare etmez, seni yolundan gitmez, sana yara olmaz. Evvela oradan. Evvela belindeki topladığın meni helal olacak. Helalını toplayacaksın meni. <gülüyor> yani mektep hayat olan insana hayatını. İş çok mühim. Ya Yunusina haber o. İmamınlar kulan bir şu kumahlikum nara. Ne gibi bir kusurum var? Hiçbir kusurum yok. Emradını okurum. Namazımı kılarım. Kendimi haramdan saklarım. Peki. Başka suç düşün bakayım. Tefekkür et. Kadın titriyor. Aziz'e köpürmüş. Bir suç var diyor. Bir kurt yeni var bunda. Çocuk böyle yapmaması lazım gelir. Mutlaka bir şey var. Kadın sonra dedi ki ha eğer suçsa bu suçlu. Nedir o? Dikkat buyurunuz. Kulağınızı benden yana veriniz. Hikayeti dinlemeyiniz, hayatınıza tedbir ediniz. Ben bu çocuğa hamileydim. Komşuya gittim. Kadın namaz kılmaya içeri gitmişti. Konsolun üstünde bir tane limon vardı. Aş eriyordum, imrendim. Utandım istemeye, dikkat Limon Limonu aldım, iğneyle derdim. Ağzımı koydum, emdim, yerine koydum. Heh, bulduk hastalığı dedim. Sen limonu deldin iğneyle. <gülüyor> Çocuk da kırbayı deliyor ağzına suya tırıyor. Bak aynı. O dağ büyüğünü yapıyor. Bina <gülüyor> nazar ki komşuya söyle, hakkın helaldir. Gitti kadın komşuya, dedi ki böyle böyle, ben senin limonun, haberin yok ki limonunu aldım, iğneyle deldim, endim. Bana hak ah be, helal olsun kardeşim böyle şeyin sözü olur dedi kadın. Çocuğa Hz. şey çağırıp da niye şey, sıkanın kırbasını deldin? Ya niçin şöyle yaptın demedi. Yani, Süyü bırak içiyordu sokağa, sakaları getiriyor çünkü elinde çivi. Yeri çizim oynuyordu. Artık vazgeçmiştik elmekte. Anne Acaba anlatabildik mi? <gülüyor> Evveli emirde sen tarlana iyi bakacaksın. Tarlaya atacak tohumunda da temiz tohum hazırlayacaksın. Böyle gençliğine, genç daha biraz uçarıdır, şöyle dolaşsın, ben yok. O emanetullah olan sana oyalanıyor. Erkeklik sayı inandır. Onu Fuhşiyata, Allah'ın sevmediği yerlere harcamayacaksın. O şehvetle cennetten derecat hazırlayacaksın. Cehennemden derekat değil. Evvela helal minallah kazanacaksın, belindeki tohumunu ondan hazırlayacaksın. Sonra helal süt etmiş bir tarla alacaksın. Tarla, iyi tarla. Sonra, şartları bu, geçinmek için. Kadın senden küçük olacak, senden güzel olacak, iffetli senden daha iffetli olacak. Para, hususatla sen biraz zengin olacaksın onda. Mezheb bakımından sen zengin olacaksın. Rütbe bakımından onun babasından biraz rütben yüksek olması lazım. Bunlar geçime sebep olur. Böyle olup olursa ev bağları çözülür. Kullüküm râim ve kulluküm. Eğer evliliysen eğer o vakit Cenab-ı kaç evlat verdiyse, kimlere bakıyorsan, nafakan senin üzerine Neyse onların diniyle, donuyla, ifretiyle, ırzıyla, namusuyla meşgul olacaksın. Sana söylüyorum, <gülüyor> mümin, yâ yüvelzîl amenu, kadınının namazıyla, çocuğunun namazıyla, Kur'an ile, ilvahi ile, ibadetiyle, ile, taatıyla kiminle konuşuyor? Çocukların, arkadaşların en başına gelecek olan felaketler, arkadaşlarından gelen çocuklarım başına gelen felaketler. Onun için kimden konuşuyor? Evvela ona arışılacaksın. Hatta sana bile haber vereyim. Çirkin alışmış huyların varsa onları terk etmek için o çirkin işleri yaptığın arkadaşlara evvela terk et ya o işleri terk edersin. Arkadaşları terk etmeden onları terk edemezsin. Mesela içki mi içiyorsun? İlaçlarımı söylüyorum bak. Kulağını bırak, benden yana ver. Ben gidiyorum. Güneş gruba eriyor. Sen döver Arkadaşın geleceksin. İçki mi içiyorsun? Hangi arkadaşın içki içiyorsan evvela arkadaşın terkiyle o içkiyi terk edersin. Arkadaşını terk etmeden içkiyi terk edemezsin kumar mı oynuyorsun? kumar arkadaşını terk edeceksin ha böyle sonra kumar terk edilir sonra muhit değiştirilir sonra salih adamlar kendine ara arkadaşlar ara yevmi kıyamette senin yakana sarılır da huzurullah da seni mahcup ve mahkum ettirmesin ya Rabbi ben doğru yola gidiyordum bu beni ağızdırır diye sen kırta kırta sarılma yevmi kıyamette kıyamet gibi öyle olacak çünkü mahkemi kübrada Allah kazi mutlak olacak Peygamberler, müteyyûmi, savcı yani, onların huzurunda iki arkadaş kırklak kırklak gelecekler burada. Ya Rabbi, bana azabı verdin, ben kabul ettim ama azabı ve iki katlısını buna ver. Arkadaşım dediğim bu düşmanıma ver benim. Çünkü beni yoldan bu çıkardı. Kur'an-ı Kerim'de aynen sarı hatan var ayet-i okuduğum ayet-i kelimeler ayet, yani. Manalarını söylüyorum size. Binaeniz halik kötü şeyleri terk eyle. Güneş gruba eriyor. Benim konuştuğumdan sakın sen benim yalnız öleceğimi anlama. Kendi güneşinde de eriyor. Ömür güneşinin grubu kendi ihtiyara bakmaz. Yaşlıya, sıhhatliya, hastalığa bakmaz. Yatalanın önünde, yatalanın önünde sıhhatli ömür gider. Sultanahmet Camisi'nden çıkıyorum. Bundan üç Ramazan'ı ver. Son cuma mağaz orada. Son mağazımı Ramazan'da. Buranın meydin başı vardı. Dedi ona ki, Hakkını helal et dedi. İnşallah bir daha Ramazan'a buluşuruz falan sağ olsak dedi. Hakkını helal Canım dedi, sen dedi kaç yaşında adamsın dedi bana. Neyi, ne Hakkını yapıyorsun et diyorsun falan. O bana zannediyor zavallı. Ben geldim, o gün sonra sıra öbür oldu o. O zaten yani Hakkını ben kendime zannediyor o. Ancak şimdi, <gülüyor> aman kardeşlerim, aman evlatlarım. Allah bize bu iman tacını başımıza koymuş. Din İslam libasını sırtımıza giydirmiş. Bunun kadrı kıymetini bilelim. Vallahi bütün cihan senin olsa İslam'daki bulduğun sefa bir yere bulunmaz. Biraz nimetinden haber vereyim sana. İslam'da bulduğun şu sefayı, iman sefasını, iman devletini hiçbir maddi kuvvette bulamazsın. Maddi zevkte bulamazsın. Hiçbir ihtimal yok. Ama Allah bu tadı veren, bu tatı tatlara. Onun için İslam'da, işte ne ararsak İslam'da var. Ne varsa imanda var, ne varsa ihsanda var, ne varsa Muhammed Mustafa'da var. Ve saadetle selamet varsa Allah'ın Allah var ki biz seninle kolayla İnşallah vakit için kesiyorum dersimi, aynı ayet üzerinde gene konuşacağım. Ya Rabbi bizi buradan boş gönderme, işitliklerimizle amil, idaz yapalım bizimkese. <gülüyor> اللهم صل على Allahü melkülülü ve allahu minnal aminullah metmuhamed. Allah metafet şeruban abe şeruban metmuhamed. Bıxal Allah ve laa siedina muhammedim wa laa ali muhammedin sahih esed. İbadet Allah. Jamalayan babu malu malaban illa menetullah bekel müsallim inallah yapur bil adli isan ve ve nahl. Hayvanin ket. Lazikullah bekelullah